إن الحمد ve نحمده ve ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات الله فلا مضل له ومن له واشهد الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا وسلم وبارك Alâ abdike ve rasûlike Muhammed ve alâ ve sahbihi ecma'in emmâ ba'd. Bugün 30 Haziran 2010 Çarşamba. Kitab-ı Tevhid dersi şerhlerimizin, Kitab-ı Tevhid dersi şerhlerimizin, Kitab-ı Tevhid şerhi Kitab şerh derslerimizin 7. dersi. 7. idi. Evet, evet. Tevfik Allah Azze ve Celle'den. Evet. Bugün Kitap verir misin kitap bir tane nusla kitaba giriş yapacağız arkadaşlar kitabı tevhid ile alakalı mukaddememiz bitti Elhamdülillah bilmiyorum size haber geldi mi biz Allah duayı da unuttuk ya ha duayı da unuttuk neyse onu haftaya kalsın zaten ezber iyi ki ezber ezberlediniz mi bilmiyorum da ezberlemeseydiniz çünkü <gülüyor> onu haftaya anlatırım inşallah. Vallahi orada bir işgal var da Onu haftaya Muhammed abicim Onu haftaya anlatalım Ezberlediyseniz onu secdede okursunuz inşallah Gece namazlarında da okursunuz Onu ben beyan ederim size ee, Yani Sorun değil inşallah Tabii bu zayıf olarak kabul edilmesi Veya edilmemesi Çok önemli değil sayı, eden, sayı kabul edenler de olmuş en azından ilmi bir malzeme olarak da elinizde o en azından Ama dediğim gibi secdelerde vesaire mevcut. Onu haftaya de değinelim. O zaman haftaya e, bugünden itibaren belirtelim. Ezan ezan duasını alıyoruz, tamam? Ezan duasını bilmeyenler var mı? <gülüyor> Aha. Tam, bilmeyen o hiç kimse yok. Öte, işte. evet, çok o önemli değil. Yani inne kelatu kli falan dileyen Şeyh Elbani takdi, eder. dileyen bin bazı eder. çok önemli değil yani. Okur veya okumaz. Şimdi ee, ne dedik burada? Haftaya ezan duasını alabiliriz dedik. Hepiniz biliyorsunuz ezan duasını. Değil mi? Ne var sırada? Mescide yönelirken var. Gider, girersen, sırada. Mescide girerken, mescide, girerken, mescide girerken. Bilmeyen var mı mescide girerken okunacak duayı? Bilmeyen iki kişi var. Tamam o zaman bilmeyenler ezberler onu. Mescide girerken. Tabi Bismillah esselatu vesselamu ala Resulillah kısmı ihtilaflı orası zayıf. Ha, orası zayıf. Bismillahirrahmanirrahim. Salatü vesselam ala Rasulillah. Salat selam kısmı zayıf. Allahummeftah li ebwabe rahmetik. Oraya ezberlesen yeter. Neyse haftaya düzeltiriz oraları. Şimdi evet kitaba başladık. Ee, bugün ilk girişi yapacağız kitaba. Ne dedik? Kitabı Tevhid. Bunu sayı seçtik. Türkçede iki yayınevi tarafından son dönemde tabii daha önceden çevrilmiş. O baskılar bitti, kalmadı zaten. O tamam. O zaman üçüncü baskı. Yani Türkiye'de üç ayrı yayın evi tarafından biz Ümmül Kur'an'ı seçtik. Seçmemizin benim zihnimde iki sebebi var. Birincisi, Guraba'daki şerhiyle beraber olduğu için biz şerhini okumuyoruz. Biz metni işleyeceğiz. Onu almadık. İkinci sebebi, bunun tercümesi e, güzel yani. Bunun tercümesi hoş. O yüzden bu iki sebepten dolayı Ümmül Kur'an yayınları tarafından çıkan bu kitabı, tevhidi tercih ediyoruz. Herkes de bunu nuska olsun inşallah. Çünkü nuska farklı olmasın. Anlatabiliyor muyum? E, o yüzden e, işgal olur. Bu nuskayı seçtik. E, i̇nşallah bugünden itibaren giriş yapacağız. Bizim devamlı okuyacağımız Eyüp İnşallah onu seçtik. Eyüp İnşallah başlayalım. Evet. Buyur. Sesli İnşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu... Bismillahirrahmanirrahim. Şuna bir şey bulmamız lazım. Yok yok. Yapmayın. Burada dur. <gülüyor> tamam. Tamam böyle iyi. Değmeyelim orada. Evet buyurayım. Eyüp. Müellif Rahim Allah diyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar. Müellif Rahimullah kitabına neyle başlıyor? Besmele ile. Müellif Rahimullah kitabına ilim adeti üzerine besmele ile başlamıştır. İlim ehlinin adeti üzerine ne ile başlamıştır? Besmele. İbn-i Hacer Rahimeullah Fethül Bari'nin başlarında diyor ki, Musanniflerin yani tasnif edenlerin, kitap yazanların amelleri kitaplarına besmele ile başlamaları hususunda mustakir olmuştur, yerleşmiştir. Yani artık bütün musannifler kitap telif edenlerin indinde bu artık tabir sahi sene olmuş yerleşmiş bir ameldir. Musannifler kitaplarına neyle başlar? Besmele ile başlamışlardır. Birçok mütekaddim, bakın hepsi demiyorum dikkat edin. Birçok mütekaddim ve hemen hemen müteahhillerin de bütünü, tamamı kitaplarına neyle başlamışlardır? Besmele ile başlamışlardır. Mesela İmam Bukhari gibi, mütekaddim alimlerden. Yine e, Muatta, e, İmam Mali Muattası gibi, Abdurrezzak Musannafı gibi. Ahmed bin Hanbel'in müsnedi gibi Ebu Davud ve başkaları vesaire hep bu şekilde ne yapmışlar? Besmele ile başlamışlardır. Şimdi müellif rahimeullah'ın Allah'ın kitabı yani müellif rahimeullah Allah'ın kitabına ve resulün sünnetine dikkat edin. Allah'ın kitabına ve resulün sünnetine uyarak besmele ile başlamıştır. Neden diyoruz böyle? Şimdi Allah azze ve Celle'nin kitabındaki surelerin başlangıcı nedir? Besmele'dir. O zaman bu demek ki tabir sayısı Allah Subhanahu ve Taala'nın kitabında izlediği, kelamında izlediği nedir? Yoldur. Tamam. Besmele ile başlamışlardır. O zaman Muhammed bin Abdullah Rahim Allah kitabına neye uyarak başlıyor? Allah'ın kitabına uyarak başlıyor. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin de sünnetine yoluna tabi olarak başlıyor. Neden? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem mektuplarına besmele ile başlardı. Çünkü sahihinde yani Buhari Müslim'deki rivayete baktığımızda e, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem mesela e, Buhari'deki hadise baktığımızda Hirak yazdığı mektubun başında ne var? Ebu Ebu Süfyan hadisi İbn Abbas'tan biliyorsunuz. Ne var? Besmele var. Yine e, sahihinde Buhari Müslim'deki e, e, hadiste, Berah hadisinde Hudeybiye günündeki yazıl, e, yazılan anlaşmada da ne var? Başlarında başında Besmele var. Yine Ebu Bekir radıyallahu an Biliyorsunuz zekatla alakalı en tavsilli rivayet nerede? Bukhara'daki Ebu Bekir radıyallahu O e, Bahreyn'e gönderdiği mektupta var. Risalede var. Orada da neyle başlıyor? Bismillahirrahmanirrahimle ile başlıyor. E, yani beraberinde içinde sadakaların, zekatların ahkamları yazılı olan bir şey yolluyor. E, Enes radıyallahu beraber Bahreyn'e. Bu risalede ne var arkadaşlar? Besmele var. Yani demek ki ilmi şeylere de besmeleyle ile başlanır. Çünkü neden ilmi şeyler diyoruz? Neden? Şimdi zekatla alakalı hükümlerin yazılı olduğu mektup ilmi bir mektup değil mi? Yani tabir ise bugünkü bir fıkıh kitabı diyebiliriz ona. Ne ile başlamış? Ebu Bekir radıyallahu döneminden de mevcut. Ee, ne ile? Besmele ile e, başlamıştır. E, bu da, bunların hepsi de ne gösteriyor arkadaşlar? İlim kitaplarına ne ile başlanır? İlim kitaplarına Besmele ile. Şu klimayı ya biraz kıssak veya kapatsak. Evet, müellif de bunu yapmıştır arkadaşlar. Müellif de ne yapmıştır? Bu ameli yapmıştır. O zaman birisi dese ki müellif kitabına neyle başladı? Ne diyeceğiz? Besmele ile. Bu besmele ile başlamasındaki sebebi ne? Diyeceğiz ki Allah'ın kitabına, Resul'ün sünnetine ve kendisinden önce mütekaddim ilim ehlinin metoduna uygun şekilde kitabına amel ederek ne yapmıştır? Başlamıştır, tamam. Evet. Ne dedi müellif rahimeullah? Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim besmele hakkında arkadaşlar. Bunki zaten kitapta alacağımız bu kadar. Sadece besmele işleyeceğiz. Yani o yüzden kitabın kendisini kapat kitapları kapatabilirsiniz. Bugün bu kadarını alacağız kitabın. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim besmele hakkında ilim ehli çok fazla konuşmuştur arkadaşlar. Çok fazla konuşmuşlardır. Ve Besmele'nin bazı içinde geçen ibareler ve manalar hakkında çokça ihtilaf edilmiştir birçok ilim tarafından. Tabi biraz bunu işleyeceğiz, biraz bunu yapacağız. Şimdi hatırlarsanız biz geçmiş derslerde zannedersem ne örnek verdik? Türkçe kalıplarda olsun veya Arapça kalıplarda olsun bazen yarım cümleler bulunmakta. Mesela yarım cümle kim kuracak bir yarım cümle? Ahmet Okul. Ahmet Okul'a. Mesela Ahmet Okul ne oldu? Okulu seviyor dersin tamamlarsın değil mi Ahmet okul dediğin zaman yarım olur Mesela bu Kadir ne diyecek ha, şimdi, e Eyüp otobüs. otobüss e, Eyüp, otobüs. e devamı gelmesi lazım bindi dersin baktı dersin otobüse taş attı dersin vesaire bir şeyler dersin değil mi cümleyi tamamlarsın şimdi biz hatırlarsanız buna Peki ilmi bir terim olarak ne örnek vermiştik Layla Allah'a vermiştik e bugün de konumuz bizim ne? Besmele. Besmele de böyle bir cümle arkadaşlar. Mesela neden? Şimdi Türkçe mantıkla da baktığımız zaman bunu yakalarız akıllar. Diyoruz ki Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, e ne olmuş? Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ne yapıyorsan o kelime ne yapar arkadaşlar? Orayı tamamlar. Mesela yemek yiyen bir insanın Bismillahirrahmanirrahim yani Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla veya Bismillah çok önemli değil. Derse Devamı ne tamamlar? Yemek yen bir insan. Yiyorum lafı tamamlar. Yani Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla yiyorum. Veya eve giren bir insan kapıyı açıyor. İçeri girecek. Bismillah dedi. Allah'ın ismiyle gerisini kim tamamlayacak? Girerim. Onun fiili tamamlar. Neyse onun fiil, fiili tamamlar. Şimdi mesela şuraya bakalım. Mesela buraya yazalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şunu uzatmasını da yazayım. Kur'an'da şu anki musaflarda yazıldığı gibi değil de. Çünkü orada... Ne oldu? <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Tamam. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla diyoruz biz. Diyoruz ki bu cümle ne arkadaşlar? Eksik, Eksik bir cümle. Bunu kişinin yaptığı amel tamamlar o cümleyi. Bu da kişi kendi zihninde, şey kendi kalbinde Besmeleyi söylerken yaptığı amelin manasını kalbinde hazır olarak tut, hazır olarak zikrederse ne yapar bu onun için? Bu onun için nur üstüne nur olur. Neden? Çünkü Allah'ın ismini tevârük etmiş olur. Burayı anladık. Şimdi bu yarım bir cümledir. Burayı anlattık. Buraya kadar bir işgal var mı arkadaşlar? Adım adım gidiyoruz. Şimdi yaptığın amele göre yer alır dedik. Şimdi alimler burayı konuşmuşlar ahiler. Şimdi kişi, mesela müellifi düşünelim. Müellif kitabına Bismillahirrahmanirrahim yazdığında ne tamamlayacaktır o cümlenin devamını? Hangi kelime tamamlar? Tehlif ediyorum veya yazıyorum. Cümlesi ne yapacaktır? Tamamlayacaktır. O yüzden ilim ehli diyor ki, hangi ameli yapacaksanız o amelin bizzat ismini zikretmeniz Dolaylı yönden ona işaret edecek başka bir islimi zikretmenizden daha üstündür. Mesela ne gibi? Bir insan dese ki yemek yerken mesela. Bismillah dese. Devamı ne tamamlar? Yiyorum değil mi? Adam oraya başlıyorum'u koyabilir mi? Koyabilir değil mi? Başlıyorum. Mesela Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla telif yazacağım ben şimdi kitap böyle yapıyorum. Diyorum ki Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla içinden de başlıyorum'u geçiriyor. Ve or oraya başlıyorum diye koysak. Neyle başladığı belli olur mu arkadaşlar? Yani duyan, dışarıdan sadece duyan bir insan. Bu insan birçok şeye başlayabilir değil mi? Yani Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyorum. Neye başlıyorum? Ezberlemeye başlıyorum. Veya hızlı yazmaya başlıyorum. Veya Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla yamuk yazmaya başlıyorum. Mesela her şey olabilir değil mi? O yüzden başlıyorum da uygundur ama bizzat ismini verirsen işte telif ediyorum, giriyorum, nefes alıyorum, uyuyorum anlatabiliyor muyum veya hanımıyla ilişkiye girerken bile cemaat ediyorum bunların hepsi. Bunların hepsi nedir arkadaşlar? Bunların hepsi makama uygun bir şekilde zikredilmesidir. Eğer sen bizzat yaptığın fiilin ismini verirsen. Burası çok önemli. Tamam burayı da anladık. O zaman müellif Allah şu ana kadar ne demiş oldu? Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla ne yapıyorum? Telif ediyorum kitabımı. Telif ediyorum. Buraya kadar anlaşıldı. Şimdi arkadaşlar şöyle bir e, nokta var Şimdi tabi bu besmeleyi baştan yazalım İki tarafında boşluk olsun diye Biraz evet Şöyle yapalım Biraz da küçük yazalım Şimdi burada ne diyor arkadaşlar Bismillahirrahmanirrahim Şimdi biz ne dedik? Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz ne yapacağız şimdi? Diyelim ki ders anlatacağız. Bizim için ne olur? Ders anlatıyorum olur. Şimdi müellif için telif ediyorum olur değil mi? Şimdi kitap okuyan bir insana örnek verelim. Bir misalden yola çıkalım. Okuyan bir insan. Kitap okumaya başlayıp Bismillah desene ne olur? Allah'ın adıyla okuyorum değil mi? Şimdi okuyorum'u aklımda tutun. Okuyorum. Okuyorum. Bunun karşılığı Arapça deney. Okuyorum. Ekrau. Ekrau ne demek arkadaşlar? Ekrau okuyorum demek. Şimdi bu insan bu ekrauyu bu cümlenin neresine koyacak? Baş tarafına mı koyacak? Yani ekrau buraya mı koyacak? Ekrau diyor yazıyor burada. Buraya ekrau. Evet. Ekrau buraya mı koyacak yoksa buraya mı koyacak yani Bismillahirrahmanirrahim ekrau mu diyecek yoksa ekrau Bismillahirrahmanirrahim mi diyecek şimdi arasında ne fark var arkadaşlar diyoruz ki Allahu alem en uygunu başa dilde sona koymak başa dilde sona koymak iki sebepten dolayı bir eğer biz Rahman ve Rahim okuyorum Allah'ın adıyla deyip başa koysak, okuyorum Allah'ın adıyla deyip başa koysak ne olur? Allah'ın ismiyle mi başlamış oluruz cümleye yoksa okuyorum kelimesiyle mi başlamış oluruz? O zaman Allah'ın kelamının önüne geçirmiş oluruz? Başka bir cümle geçirmiş oluyoruz. Sona koysak yani Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla okuyorum desek. ilk cümle nasıldı? Okuyorum. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sona koysak, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla ne yapıyorum arkadaşlar? Okuyorum. Şimdi biz diyoruz ki, Sona koyarız iki sebepten dolayı. Birinci sebebi, Allah'ın ismini öne alıp, onunla ne yapmak için? Teberrük etmek için. Çünkü ehl-i sünnet cemaat ne yapar? Allah'ın ismiyle ne yapar arkadaşlar? Teberrük eder. En güzel isimler Allah'ındır. Ona, onlarla dua edin tevecürederiz biz değil mi Allah'ın isimleriyle Allah'a. O zaman birinci sebebi neymiş arkadaşlar? Birinci sebebi teberrük. İkinci sebebi ise, ikinci sebebi ise hasır ifade etsin diye. Yani sadecelik, sadecelik ifade etsin diye. Bu ne demek arkadaşlar? Şimdi Arapça cümle yapısına göre bu ekrau var ya burada. Yani Bismillahirrahmanirrahim ekrau diyoruz ya. Bu ekra onun aslında cümle yapısına göre ön, önde gelmesi daha meşhurdur, daha asıldır. Yani ekra o burada olması lazım. Tamam Burada olması lazım. Önde gelmesi gereken şeyin sonradan gelmesi ne ifade eder? Hasır. Hasır, sadecelik ifade eder. Yani ne demek bu? Ancak ve ancak Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla okuyorum. Yani Rahman ve Rahim olan Allah'ın adından başka bir şey için okumuyorum demek. Hasır bu demek. Hasır ne demek arkadaşlar? Sadecelik Hasır, hı hı. sadecelik demek O yüzden biz diyoruz ki Mesela diyelim ki örnek verelim İyâkena abdu ve yyâkenestâin Örnek Yalnızca sana ibadet eder, yalnızca senden yardım deriz Diyoruz değil mi? Halbuki o cümlede yalnızca lafzı yok biliyor musunuz? İyâkena abdu ve yyâkenestâin Yalnızca kelimesi yok Kelime olarak Yalnızca kelimesi yok Ama biz yine de bütün mealler dair Hepimizde ne kelimesini ekliyoruz oraya? Yalnızca. Orada da buna benzer bir şey olduğundan dolayı böyle. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? O yüzden diyoruz ki, ekra'u Bismillahi r-Rahman rahim değil de Bismillahi rahman rahim ekra'u. Neden Allah'tan en çok alimler korkar? Neden alimlerin hayatına devamlı ibadet vardır mutlak işte? Bunların hepsini bildikleri için. Onlar Bismillahi rahimi derken bile o kadar şuuruyla, ile. Söylüyorlar ki o yüzden Kur'an Tehadi ediyordu bize bazen tuhaf geliyor Ya Kur'an-ı Kerim meydan okuyor devamlı Ya Bir tane Arap çıkardı o da bir cümle kurardı Derdi ki al Kur'an'dan 10 ayet getirdim Değil mi onun meslisi Kim diyebilirdi getiremedin Nasıl ispatlayacaktı getirip getiremediğini Şimdi bugün bir müşrik çıksa Allah hala bile Meydan okuyamıyor mu demiyor mu Kur'an'ın getirin bakalım mislini Bu surenin mislini getirin 10 ayet getirin vesaire. E biri çıksa dese ki ben şimdi 10 tane cümle kursa süslü Edebiyat eklese buna. Dese ki ben koydum. Nasıl karşı çıkacağız biz buna? E Allah'ın burada meydan okuması var. Ölçü ne olacak bizim elimizde? Yani biz ehli sünnet olarak veya Müslümanlar olarak bu insanlara ne diyebileceğiz? Hayır sen getirmedin. O diyecek getirdin, sen diyeceksin getirmedin. O diyecek getirdin, sen diyeceksin getirmedin. Ya kardeş sana para vereyim, kabul et getirdin diye tamam. Böyle olmayacağına göre nasıl bunu ortaya koyacağız? İşte bak bunların hepsi Allah Subhanahu ve teala'nın kelamının sırlarıdır. Yani öyle bir cümle kurar ki içinde besmeleyi sabaha kadar anlatsam bitmez. O yüzden Allah'ın kelamını bitiremezsiniz diyor. Denizler mürekkep olsa biz bitiremeyiz Allah subhanahu wa taala'nın kelamını. Ve Kur'an'ın tefsiri de tarih boyunca alimler gece gündüz anlatmışlar ve her geçen bir alim bir başka bir önceki alimden daha farklı faydalar getirebilmiş, daha ilmi şeyler anlatabilmiş. İşte bunlar hepsi Allah subhanahu wa taala'nın kelamının azametinden. Şimdi biz diyoruz ki düşünün bir mushaf var ve bu musafın arasındaki ne biz diyoruz ki mürekkepler sayfalar olarak demiyoruz. O içindeki Kur'an'ın kendisine biz ne diyoruz? Allah'ın kelamı diyoruz. Yani düşün ki senin elinde bir musaf var ve Allah'ın sıfatına sıfatını anlatan yazılar var içinde. Bakın. Allah'ın kelamı var içinde düşünün. E bu herhalde tabii ki bu en kral felsefe kitaplarından insanları süsleyen içinde e, çok güçlü edebiyat bulunan romanlardan tabii ki daha üstüne olacaktır. Ama bunu kim çözer? E şimdi bir avam okusa bizim gibi ilim talebeleri okusa vesaire e, tabii ki bunun farkına varamayacaktır. Yani düşün ki Allah subhanehu ve teala bütün yeryüzüne meydan okuyor. Ve o gün Arap oğlu Araplar ve dillerine hiçbir e, bozukluk bulaşmamış o günkü saf Araplar ve şiirlerle yetişmiş belagatları çok güçlü olan insanlar aciz kaldılar. Bir ayet bile getirebilmekten. Bugün bir Arap çıkıp, İslam düşmanı bir Arap ve bu Arap çok büyük bir edebiyatçı. On tane cümle kursa, ilim ehli o cümlede, onlarca yüzlerce bozukluk safsata çıkarır o cümlede. İşte orada acizliği ortaya çıkar. Allah'ın ayetlerinin mislinin getirilmemesi. Anlatabiliyor muyum? O yüzden arkadaşlar bakın bunların hepsi Kur'an-ı Kerim'de bizim selefimizin işlediği şeylerdir. Baktığınız zaman İbni Kesir olsun, İmam Taber olsun görürsünüz bu tip şeyleri. Ha Türkçe'ye yansıması belki çok büyük bir faydası olmaz ilk etapta. Veya insanların anlamasına imkan vermez belki. Ama bunların hepsi bizim ilim ehlinin kitaplarında nedir? Mevcuttur. İnanın sabahtan akşama kadar Besmele'yi anlatsak bitmez. O yüzden biz bir derse muhtasar olarak ana hatlarıyla sığdıracağız bu besmeleyi. Şimdi buraya kadar anladık mı? Buraya kadar anladık. Diyoruz ki Bismillahirrahmanirrahim Müellif bunu söylemiştir ve kastı nedir? Tehlif ediyorum. Peki bu telif ediyorum lafzını biz öne mi alırız? Sona mı alırız? Ne dedik? Sona alırız. İki sebepten dolayı. Birincisi ne? Eğer biz okuyorum Allah'ın adıyla desek veya müellif telif ediyorum Allah'ın adıyla desek Cümledeki ilk kelime ne olmuş olur? Tehlif ediyorum kelimesi olmuş olur ve Allah'ın ismiyle başlanılmamış olur. Biz ise sona alırsak ne yaparız? Yani Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyorum dediğimizde ne yapmış oluruz? Allah'ın ismini öne almış oluruz ve Allah'ın ismiyle direkt başlamış olup teberrük etmiş oluruz. Bu bir. İkincisi hasır ifade eder. Çünkü önce gelmesi gereken bir şeyin sonradan gelmesinin ismine ne denir arkadaşlar? Bu Hasır. diyorlar ki inne taklime ma hak ma hakkuhu et önce gelmesi gereken bir şeyin sonraya alınması hasırlık ifade eder. Hasırlık da ne demek arkadaşlar? Sadecelik tabir sahihse. Tamam? O burada da gösterdim. Dedim ki bu Allah'ın kelamından bir cümle Bismillahirrahmanirrahim. Biz bunu öne aldığımızda ekra'yı ne oldu? Onunla başladık Allah'ın kelamıyla. Başlamadık. Buraya aldığımız zaman ne oldu? Bu aslen yani ekra'u aslen başta olması gerekirdi. Ne oldu? Sonra alındı. İşte bu başta gelmesi gereken ekra'unun, ekra'u okuyorum lafzının sonunda gel gelmesine ifade etti bizim için? Hasır. Ancak aynı İyyâkena'budu ve İyyâkenestayn'de olduğu gibi. Kur'an'da Fatiha suresinde yalnızca kelimesi yoktur lafız olarak. İşte fakat veya istisna edatları vesaire yoktur yalnızca kelimesi. Bugün bir kişi çıkıp sırf İsma, İslam düşmanlığı yüzünden sen yalnızca kelimesini nereden çıkardın diye sana itirazda bulunabilir. Sen ona ne dersin? Bu ittifak edilmiş nedir? Bir kaydedir. Nedir o? Dilin kendisidir bu. Dilin kendisidir. Eklenilmiş bir şey değil. اَنَّ اِنَّ تَقْدِيمَ مَا et اَتَّهِيرُ يُف۪يدُ الْحَصْرِ Önce gelmesi gereken, ben biraz tabi e, daha böyle avami tabirle anlatıyorum. Biraz daha ilmi tabirlerdir bunlar. Anlayacağınız seviyede. Önce gelmesi gereken bir şeyin sonradan gelmesi bu takdimul ma'mul alel amil falan denir. Ne ifade eder? Hasr, Hasr. Hasr ifade eder. <gülüyor> tamam buraya Burayı anladık. Hasr ifade eder. O zaman müellif ne demiş oldu? Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla tehlif, edin, tehlif. tehlif ediyorum. Bu biraz eksik kalıyor. Son anlattığımızla beraber sadece Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı ile sadece Rahman ve Rahim olan Allah için telif ediyorum. Anladık? İşte müellifler, alimler neden diyoruz Allah'tan korkar, Allah'a iyi bilir? Çünkü onlar kullandıkları bu türlü ayetleri okudukları namazlarda okudukları, yaptığı derslerde kullandıkları bu nasların içeriğini çok iyi bildikleri için onların kalpleri ürperiyor Allah anıldığı zaman. Allah anıldığı zamandan maksat siz sadece Allah lafzını anlamayın. Bu Bismillahirrahmanirrahim de bunun içindedir cümle olarak. O yüzden kalpleri rüperiyor. İçindeki manaları bir anda aklına binlerce yüz binlerce mana geliyor. O yüzden biz diyoruz zaten alimlerin fehmine ihtiyacımız var. Senin hiç hay aklının hayalini alamayacağı yerlerden istimbat ederler. Anlatabiliyor muyum? Aynı az önce verdiğim örnek gibi. Bir muhalif sırf isma, İslam düşmanlığı yapmak için sana Fatiha'da yalnızca kelimesi nerede deyip sorabilir. Sen de aciz kalırsın onun yalnızca kelimesini çıkarmaya. Çünkü Fatiha suresinde yalnızca lafzı yoktur. Ama kaydı olarak mevcuttur. Takdimu ma haku takhir yufu, hasr. Ve takdimul ma'amul alel amil yufhidul hasr. Amil vel ma'amul yufhidul asr. Fer. Vesaire. Böyle gider. Tamam mı arkadaşlar? Buraya yakaldık. Buraya kadar. Anlamayan varsa sorsun. Bir daha muhtasar olarak anlatayım. Ama anlaşıldı diyorsanız e, isteyen birisi muhtasar olarak anlatabilir. El kaldırıp. Evet. Buyur abi. Şimdi şöyle diyeyim, uzan sürebilir. Yani karışık gelebilir. Ben sorayım, sen onun üzerine anlat. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim tam bir cümle midir, eksik midir? Bismillahirrahmanirrahim asıl olarak eksiktir. Eksik bir cümledir. Peki biz bunu nasıl tamamlarız o eksikliği? Bunu şöyle tamamlarız. Yani o eksikliği, eksikliği, e, tayin edeceğimiz etken nedir? Yani ne, ne tayin eder o eksikliği? Yaptığımız amele göre, işe göre niyetleniriz. Evet. Ve onun üzerine şey yaparız, isimlendiririz yani evet. resmeni. Mesela diyelim yemek yiyen bir insan hangi kelimeyi koyar oraya? Başlıyorum yani. Yemeye başlıyorum. Bak başlıyorum dedik uygun olmaz. Neden? Çünkü başlamak umumdur. Adam mesela kaşığı alır ne? Başlıyorum yani e, o yemeği çöpe dökmeye başlıyorum olur her şey. Yani yemeğe ucu başlı, kapalı. Yemeğe. Çünkü başlama lafı çok umumdur. Birçok şeye başlayabilir insan. Hı. Yemek. Yiyorum diyeceksin. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla yiyorum. Hı. Şimdi işte muvahhid ehli, işte zaten ehli sünnetin selefinin, muvahhid ehli birisinin diğer insanlardan farkı budur zaten. Besmele getirirken bile bu manaları ilim talebesi olduğu için zihninde hazır olup getirirse, işte o zaman imanın tadını ne yapar? Anlar. Sahabe ne diyor? Gel bir saat iman arttıralım. Yani ne? Sahabe ne yapacak da iman arttıracak? Allah'ı anacaklar. E de, anarken de Allah'ı onlar en büyük alimler. Bunların bütün manalarının hepsini fıkhettikleri için onların aralarında konuşmaları, onların imanlarını arttırıyor. Ama biz aramızda dini mevzu konuştuğumuz zaman bazen imanımız zayıflıyor. Neden? Hemen cedele dönüyor. İlim yok kimsede. Her kafadan bir ses çıkıyor sonra cedele dönüşüyor. Sonra bizim dini konuşmamız bizim imanımızı zayıflatıyor. İşte hep bütün farklar burada arkadaşlar. Bizim dikkat edin birçok ortamda dini mevzuları konuşmamız imanımızı zayıflatıyor. Neden? Hemen içi, iki tarafta da ilim yok. İki tarafta da fıkıh yok. Meseleleri zihnlerinde tahlil edememişler. Bu doğal olarak neye dönüşecektir zaten? Cedele dönüşecektir. Bu da imanı ne yapacak? İmanı zayıflatacaktır. Tamam buraya kadar anladık. Bir sorun yok. Peki Abdülkadir'ciğim ee, biz bu kelimeyi önem alırız sona mı alırız? Aslı olarak öne alınması gerekiyor. Yani cümle yapısı olarak önde olması Önceği gerekiyor. Olması Ama biz ne yaparız? Biz sona alın. Sebebi ne? Kaç sebebi var? Sebebi iki Ka sebebi var. Birincisi? Birincisi hasır. ifade etsin diye. Yani sonra geldiği için ne ifade eder? Hasır ifade eder. Peki başka ikinci sebebi? İkinci sebebi teberrük. Teberrük. Yani Allah'ın ismiyle başlarız. Önüne hiçbir şey almayız. Ne yapmış oluruz Allah'ın ismiyle? Teberrük et etmiş oluruz. Buraya kadar da anladık inşallah. Şimdi burayı silelim. Evet arkadaşlar. Şimdi bismillah'taki arkadaşlar, bismillah'taki Evet. Bismillah ne? Devamı önemli değil. Bismillahirrahmanirrahim. Şu an Bismillah kısmını alacağız. Buradaki Bismillah'taki ba harfi arkadaşlar ne ifade eder biliyor musunuz? İstiane. Yani yardımı ile. Yardım isteane. Yani rahma Bismillah yani Allah'ın yardımı ile. O zaman müellifin cümlesine şimdi ekleyelim bunu. Sadece Allah subhanehu ve taala için kitabımı Allah'tan yardım dileyerek ne yapıyorum? Telif ediyorum. Tehlif ediyorum. Anladık mı? İşte müellif, hepsi bunları kalplerden geçiriyor. Tuvalete girip Bismillah deyince bile. Ben Allah'ın yardımını istiyorum. Tuvalete giriyorum ve sadece Allah için tuvalete giriyorum ve ibadete dönüşüyor. Neden? ve Sellem tuvaletten çıkınca ne derdi arkadaşlar? <gülüyor> gufraneke. Neden acaba gufraneke diyor? Ne, al ne alaka dersin değil mi şimdi mantıkla? Şimdi Resul tuvaletten çıkıyor. İçinde olan değil mi? Şer'an pis olan şeyleri çıkarıp rahatlıyor. Ve çıkarken de ne diyor? Ya Rabbi senden bağışlanma diliyorum. Tuvalet olayıyla bağışlanma dilemenin ne gibi bir ilişkisi olabilir? O yüzden alimler diyor ki bunda iki biz illet arayabiliriz. Bunlardan birincisi ne? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem gece gündüz Allah'ı zikrederdi. O tuvalette olma müddeti onu Allah'a zikretmekten alıkoyduğu için o da çok muttaki olduğu için o zamanı bile ne görüyor? O zamandan rahatsızlık oluyor ve o zamanı kazanç dışı bir olay olarak görüyor ve diyor ki Ya Rabbi senden istihbar ediyorum. Aynı Ebu el Ensari'nin e, kıble tarafına biliyorsunuz Bukhari Müslim'deki halde kıble tarafına doğru yönelmiş olan tuvaletlerde kendi elinde olmadığı halde ihtiyacını görüyor. Çünkü tuvaletler o tarafa doğru dönmüş. Buna rağmen ne diyor? Biz Allah'a istihbar ediyoruz diyor. Kendi elinde olmadığı halde. Neden? E çünkü sonuçta kıbleye doğru Yönelmiş. Yani onlar sorumlu olmadığı bir şeylerde bile bazı noktalarda rahatsızlık hissedip ne demişlerdir? Böyle Allah'a tövbe etmişlerdir. Birinci sebep bu olabilir diyorlar alimler. İkinci sebep de ne olabilir diyorlar. Çünkü diyorlar ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem orada ihtiyacını giderdi. Ve Müslümanın en rahatladığı anlardan bir tanesi tuvaletten sonraki olaydır arkadaşlar. İhtiyacını giderdikten sonra. Ve bu büyük bir nimettir ve bizim ibadetlerimiz bu nimetin değerini karşılamaz. Diyorlar ki ben sana tövbe ediyorum ya Rabbi, e, gufraneke, senden başlanma diliyorum. Yani ne? Yani ne? İşte senin bana verdiğin bu nimetin ben değerini veremiyorum. O yüzden zaten hiç kimse ameliyle ne yapamaz? Cennete giremezsen demeyi meyallahu Resulü, ben de. Tamam. O yüzden biz ne diyoruz arkadaşlar? Buradaki Bismillah'taki ba harfi ne ifade eder? İstihane ifade eder. Alim bunu söylerken, ilim talebesi bunu söylerken bütün bu manaları zihninde hazır edecek. Bismillah'daki B harfi istihane ifade eder. Arapçada B harflerinin birden fazla manası var. Birden fazla manası var. İstihane yani yardım isteme manası var bunlardan bir tanesi de. Biz de ehl-i sünnet olarak ne diyoruz? Bunun başka manalarıyla olmakla beraber bu lafız içinde. Burada biz ne alıyoruz? İstihane. Yani ne? Allah'ın ismiyle. Yani Allah'ın yardımıyla. Tamam mı? Allah'ın yardımıyla. Bakın mutezile... Buradaki Bismillah'daki beğenin, yani yardım, ifa yardım istemeyi ifade eden bu beğenin isteane besi, yani yardım isteme besi olduğunu inkar etmişlerdir. Zamakşerinin keşafına baktığımızda bunu görüyoruz. Sebep nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Mu'tezile kaderde cebriye midir yoksa kaderiye midir? Kaderiyedir değil mi? Yani ne yaparlar? Kaderi inkar ederler. Yani kul kendi fiilinin yaratıcısıdır. Allah'ın hiçbir dahli yoktur. Hiçbir müdahalesi nedir? Yoktur diyorlar değil mi? Allah'ın senin fiilini yapmanda hiçbir dilemesi yoktur diyorlar. Doğru mu? Şimdi bunlar böyle dedikten sonra Allah'tan yardım isterler mi? Niye istesinler? Zaten adam diyor ki ben fiilimin yaratıcısıyım. <gülüyor> Fiilimde kendi irademle hürüm hiç kimsenin dahli yoktur bunda. Allah tabir sahihse nedir? Bir tiyatro sahnesinin içeriğini bilmeyen bir izleyici gibidir. O sahnede ne zaman oyun oynarsa o zaman ne olduğunu bilen. E kul kulun da ne yapacağını Allah zaten bilmez ve tabii bu kaderiyelerin aşırıları bunu zaman aşerine veremeyiz. Bu zulüm olur. Ama sonuçta mü kaderiyenin ittifakıyla şu mevcut aralarında kul kendi fiilinin nedir? Yaratıcısıdır. Allah'ın onun fiilinde hiçbir dilemesi yoktur. Halbuki Allah Kur'an'da ne diyor? Allah dilemecik sessiz hiçbir şey Dileyemezsiniz. Demek ki bizim dilememiz de Allah'ın dilemesine bağlı. Müstakil değil. Ama mutezile ne diyor? Allah kendi fiilinin neyidir? Şey kullar kendi fiilinin yaratıcısıdır. Allah'ın kulların fiilinde hiçbir dahli yoktur. Kul mustakildir. Mustakil olunca oradaki bey'yi isteane olarak yardım istemek olarak kabul etmezler. Neden? Şimdi sen nasıl diyebilirsin ki ben Rahman ve Rahim olan Allah'tan yardım isteyerek yiyorum yemek mesela? Diyemezsin. Neden? Çünkü zaten Allah'ın bir dahili yok ki nasıl yardım isteyeceksin sen. Zaten sen kendi fiilinin yaratıcısısın. Anladın mı? O yüzden buradaki B harfinin istihane olduğunu inkar etmişlerdir. O yüzden biz ne diyoruz? İlim talebesi ve ilimde tefsirde birçok noktada mütemekkin olmayan bir insan zamakşerinin keşrafında bazı faydeler var. O yüzden ben onun tefsirini okuyayım diyemez. Çünkü İbni, Şeyh İbni Hüseyin'in dediği gibi keşrafın zamakşerinin Keşşaf Risalesinde, Keşşaf Tefsirinde pardon, o kadar gizli mutezilelikler vardır ki hiç farkına varamazsın. Görürsün ki buradaki B harfin istahane yardım dileme B'si olduğunu inkar etmiştir. Sen dersin ki ya nasılsa B'nin birkaç tane manası var o da onu tercih etmiştir dersin hiçbir şey anlamazsın. Halbuki o gizli bir mutezileliktir. Anladık mı? O gizli bir mutezileliktir. Buradaki B harfinin yardım isteme manasına geldiğini inkar etmesinin sebebi kul zaten kendi fiilinin yaratıcısıdır. Allah'ın hiçbir dahli yoktur. Neden sana yardım etsin? Manasını içermektedir. O yüzden bunlara çok dikkat edeceğiz. Bunlar zaten bu türlü kitaplar ilim talebesinin ilk etaptaki işi değildir. Bunlar ilim ehliyle uğraşır. Bunlarla ilim ehli uğraşır. Bu türlü tefsirler içindeki itizalatları çıkarmayla alakalı. Burayı anladık değil mi arkadaşlar? Buradaki ne diyoruz o zaman biz? B harfi. O zaman müellifin cümlesini kim tekrarlayacak? Nasıl olmuş oluyor cümlesi? Yalnızca Rahman ve Rahim olan Allah'ın Allah'ın adından yardım... E, Allah'ın adıyla Allah'tan, Allah'tan yardım dileyerek telife başlıyorum. Tehlife başlıyorum. Tamam. Böyle olmuş oluyor arkadaşlar. Burayı da anladık. Şimdi buradaki de şuraya B'yi silelim. B'yi silelim. Şurada Allah ismini de şuradan silelim. Ne koyuyoruz? İsmin kendisini koyuyoruz, tamam. Şimdi burada ne yazıyor arkadaşlar? İsim. Şimdi bu ismi işleyeceğiz. İsim arkadaşlar, bu ismin kökü ya bakın ya sime kökünden gelir ya sime kökünden gelir ya da sumuf kökünden gelir. Şimdi kelimelerin kökleri vardır. Mesela Türkçe mantıkla tam e, oturmasa bile e, en azından yakınlaştırır manayı. Mesela geliyorların fazlalıklarını çıkarsak kökü ne olmuş olur? Gel değil mi mesela? Gel, gelmek değil mi? Bunlar olur. Böyle kökleri vardır. Nasıl Türkçe'de var? -ler, -lar eklenmiştir. Mesela mişli geçmiş zaman diyorsun. Gelmiş. Aslı neyi? Gel. Mi miş eklenmiştir mişli zaman olmuştur. Yani Arapça'da da böyle kökler var, asıllar var. O köklerin köklerin sonra değişikliğe uğraması var. Tamam? Şimdi bu isim kelimesinin de arkadaşlar iki hali var. Ya es esmuf, sumuf ya da esimedir. Es Bakın esime es Es sime. Esmu es sime. Bazı alimler diyor ki isim kelimesi sime kökünden türemiştir. Bazıları da diyor ki isim kelimesi sumu kökünden türemiştir. Peki sumu ne demek? Sumu arkadaşlar yükseklik, yücelik manasına gelir. Yükseklik, yücelik. Yani uluv, irtifa manalarına gelir. Yükseklik, yücelik. Sime ise simenin manası da alamet demek. O zaman isim kelimesi ya yüceliği yüksekliği ifade eden sumuv kökünden türemiştir isim kelimesi ya da alamet manasını içeren simek kökünden türemiştir. Buraya kadar işgal var mı? Yok. Şimdi diyoruz ki bu arkadaşın ismi Ammar. Ne diyoruz? İsmi Ammar. İlk görüşe göre bakın diyorlar ki sumuv diyenler yani Allah'ın ismi. Yücelikten şey pardon Allah'ın ismi değil isim kelimesi yücelikten türemiş bir lafızdır diyenlere göre. Neden diyorlar böyle? Diyorlar ki çünkü sen bir topluluğun içerisinde bir topluluğun içerisinde onlarca kişi var. Onların içinden birisinin ismini söyle, söyleyerek hitap ettiğin zaman diyorsun ki mesela Ali diyorsun. O on kişinin içinden o Ali'yi çağırıyorsun. Ali'yi ne yapmış oldun? Onların içinden çıkarmış oldun yükseltmiş oldun. Anlatabiliyor muyum? O yüzden diyorlar isme neden isim demişler arkadaşlar. her zaman söylüyoruz. isme neden isim demişler de kuru fasulye dememişler. Mesela Allah'a neden Allah? ismi vardı işte kağıt ismi yok. Çünkü Allah ne manası ne ibadet edilen olduğu için. Anlatabiliyor mu? Yani böyle kelimelerin manaları vardır. Bazıları diyorlar ki isme neden isim demişler arkadaşlar? Çünkü isim kelimesi yücelikten türeyen birisidir. Sen birisini ismini söylediğin zaman onu 10 on kişi içerisinden yüceye yukarı çıkarmışsındır sanki. Anlatabiliyor muyum? İkinci görüşte nedir İsim kelimesi nereden geliyor dedik? Sime simene Sime, ne? Alamet. Alamet. alamet. İsimler kişilerin kendisine alamet olduğu için o ismi vermişlerdir diyorlar. İsim neden isim diye isimlendirilmiş? Alamet. O isimlendirdiğin kişiyi alamet olduğu için. Herkesin kendi ismi kendisine alamettir. Burada evip e, dediğimiz zaman evipin alametidir. evip lafsı. Anlatabiliyor muyum? Bakın mesela örnek verelim. Şu kitabı ver ahi. Buna Arap'ta kitap diyor, Türk'te. Buna neden kitap diyoruz da kuru fasulye demiyoruz arkadaşlar. Sebebi var. Çünkü kitap kelimesi asıl da Ketebe kökünden gelmiştir. Ketebe'de toplamak demek. Bu kitapta içinde sayfaları, yaprakları, mürekkepleri, kelimeleri, harfleri, cümleleri topladığı için bu nesneye kitap ismini vermişler. Domates dememişler. Sebebi budur yani. İşte Allah'ın kitabının. Büyüklüğü budur arkadaşlar. Anladık? Buraya kaldık. Hı? Buna ne demişler? Kitap demişler. Terziye de kitap demişler biliyor musun? Zamanında. Neden? Yamaları bir araya getirip topladığı için. Anladın mı? Yamaları bir araya getirip ne yaptığı için arkadaşlar? Topladığı için. Çünkü kitap kelimesinin kökü nereden alınmış dedik? Ketebe. Aha, ketebeden. Ketebeden. Summiyel harrazu katiben. Harraz yani terzi, katip diye isimlendirilmiştir. Katip yani toplayan. Terzi de yamaları toplayıp bir araya getirip elbise yaptığı için zamanında Araplar katip ismini vermişler terziye. Yani toplayan. Hmm. Ablukadir bu nesne, elimdeki bu nesne. Neden kitap demişler de buna? Eşek dememişler mesela. Neden, sebep? Çünkü... Esim, kitap kelimesi nereden türemiş? Kitap kelimesi. Ketebe'den. Ketebe ne demek? Toplamak. Peki bu, bu nesneye neden toplamak ismi vermişler? Çünkü içinde yaprakları, iki kabın arasında yaprakları harfleri, mürekkepleri topladığı için bu nesneye kitap ismi vermişler. İşte biz kitab-ı tevhidi işlediğimiz zaman bu ibare üzerinde duracağız. Önümüzdeki derste kitab-ı tevhid manasını işleyeceğiz. Tabi ayet de alacağız. O kadar uzatmayacağız. yani. Anladık? Yani Türkçe mantıklarla cevap veriyorum ki olayın mantığını yakalayın. Hiç Arapça bilmeseniz de dikkat ettiğiniz zaman bunlar halkın seviyesine, mantığına indirgenebilecek şeylerdir arkadaşlar. Zor değil yani bunlar. Yeter ki bunu yaşıyormuş gibi kitabi olarak anlatmayalım. Yaşıyormuş gibi anlattım mı ne yaparız olayın mantığını yakalarız. En azından yar evi gün Arapça bildiğimizde var ya tabir sahilse ne olmuş olur? Hazır yemek yani önünde. Anlatabiliyor muyum? Sadece taşlar biraz daha yerli yerine ne olmuş olur? Oturmuş olur ve bunların Arap dili edebiyatıyla da... Bir noktada alakası yoktur alimlerin fehmine dönmediği müddetçe. Çünkü Arap dili sahneyi bunları öğretmez sana. Bunları alimler, istinbat eder, müfessirler. Bunların hepsi tefsir kaydeleridir. Bunların hepsini selefi kitaplarda bulursunuz. Tamam O yüzden Şehzadi'nin kitabının değeri de böyledir. Guraba'da basılmıştır. Dirayet tefsirdir. Olayın sana mantığını verir. Bir görürsün ki Maide suresinin 6. ayetinde abdestten 52 tane mi 56 tane mi ne hüküm çıkarır sana. Bunların hepsi e, bu türlü şeylerden dolayıdır arkadaşlar. Burayı da yakaladık. İsim kelimesi. Evet. Şimdi Allah kelimesi arkadaşlar. Bismillah'taki Allah lafzı. Allah. Allah lafzının aslı ilahtandır arkadaşlar. İlah. Tamam. İlah'tır. İlah. Kökü. İlah. Şimdi Allah subhanahu wa taala diyor ki Rahman ne demek? Rahmet eden. Doğru mu? Kadir kudret, kudret sahibi. Değil mi? Rezzak rızık. Peki Allah ibadet edilen. Herkes donuyor. Türkiye'de çok görürsün. Kime sor donar? Burada Allah neden donuyor biliyor musun? Türkiye'nin farkına varmadan akidesine şu yerleşmiştir. Kelam ehlinin akidesi yerleşmiştir. Hatta bu şelefiyim diyenlerin bazılarının zihninde de var ama farkında değiller. Allah ne dediğinde hep dur, duruyor. Diğer isimleri söyle. Neden? Çünkü diğer kelam ehlinin ittifakıyla bu özellikle isim sıfatlarda muharebe edenlerin ittifakıyla Allah kelimesi dondurulmuş bir isimdir. Yani bir mana ifade etmeyen özel isimdir. Ve zaten özel isimdir de dondurulmuş isimdir. Allah'ın ismi Allah da özel ama aynı anda içinde sıfatı barındırır. İşte arasındaki fark bu zaten. Diyorlar ki Rahman rahmet eden, işte Kadir kudret sahibi, işte Metin metane sahibi vs. Diyorsun Allah duruyor işte dondurulmuştur diyorlar. Allah camit birisindir. Yani dondurulmuş bir mana içermeyen yani Biz de diyoruz ki hayır. Allah hangi mana içerir hemen yazıyoruz. uluhiye Ne var? El-Uluhiyye. Uluhiyye ne demek? Yani ibadet. İbadet edilen demektir arkadaşlar Allah. Tamam Buradaki fi'al kalımlanır. Fi'al mefhul kalımlandır. Evet. Buraya kadar anladık. Buraya kadar ne? Anladık mı arkadaşlar? Buraya kadar bir sorun yok. Şimdi tabii bu ilah nasıl Allah olmuş? Bakın şuna bakıyoruz. Şimdi kalem. Kalem kelimesinin başına birisi el getirsin. El, kalem. el kalemu. Hı. Kitabın başına birisi el getirsin. Hep beraber, hep beraber el kitabu. Beraber. Değil mi? Defterin başına el defteru. El defter babın yani kapının başına el babu. Evet. Tamam buraya kadar anladık. Evet. Şimdi Allah'a da geliyoruz. Ne oluyor? El İlâhu. el ilahu Ha. Şimdi burada ne olmuş? Arap dilinde bazı kaydılar var. Şu ilah'taki i yani şuradaki ilah'taki i diyelim ki anlayın diye Türkçe mantıkla Has olunmuş. Şu ikilen birbirine girmiş. Ne olmuş? Evet. Allahu. Tamam? Evet. Anladık buraya kadar? Evet. Allahu. Allah ismini de anladık. Buraya kadar hiçbir sorun yok. Şimdi arkadaşlar dikkat edin. Şurada tekrar bismi'ye dönüyoruz toplayarak. Şuraya bakın şimdi. Bismillah. Tamam Diyoruz ki Allah'ın ismiyle başlıyorum. Hangi ismiyle? İlah, ismiyle. Ama, Ama şimdi biz... Bu Allah zaten kendi ismi. Allah'ın ilah Allah'ın ilah demeyeceksin. Allah'ın ismiyle başlıyor. Hangi ismiyle? Bir tayin var mı burada? Rahmanın Allah'ın ismiyle. Yani şimdi diyelim ki Allah'ın, diyelim ki mesela e, Ammar abinin bizim bildiğimiz beş tane ismi var. Ben dediğim zaman Ammar'ın ismiyle başlıyorum dediğim zaman hangi ismiyle başlamış oluyorum? Ammar ismiyle. Ammar ismiyle başlıyorum demiyor ki cümlede. Ammar'ın ismiyle başlıyorum diyor. Yani Demek ki Ammar'ın başlığı bir ismi var onunla başlıyorum. Ne? İkin ismiyle ismiyle mi? Evet. İşte ilim, ehlin, ilim ehli Bismillahirrahmanirrahim derken bunu da tutuyor. O zaman müellif ne demiş oluyor? Rahman ve Rahim olan Allah'ın bütün isimleriyle sadece ve sadece Allah için Allah. ne yapıyorum ve ondan da yardım dileyerek kitabıma telife başlıyorum. Yakaldık mı arkadaşlar burayı? O zaman neden bakın. Bir insan dese ki ya burada Allah'ın ismi diyor e sen de diyorsun ki Allah'ın bütün isimleri. Ya kardeşim çoğul yok ki burada tekil var. Allah'ın ismi diyor. Allah'ın bütün isimleri demiyor ki. Ya Anladık mı? Alıyor. Şimdi burada ne yapıyoruz? Burada bir kayda var. Bunu yakalayalım arkadaşlar. Burası çok önemli. Berbere Gidi Ber ne yaptın kardeş? Berberden geliyorum ben şimdi. Ayrıca kardeş nereden geliyorsun? Saçımı tıraş ettim. Saçımı mı saçlarımı mı? Saçımı. Her şeye kayar. Değil mi? Saçımı ama saçım yani bir sürü saç tel. Şimdi ben şunu bir saç telimi koparsam bakın şimdi Kur'an'dan örnek vereceğim çünkü. Bir saç telimi koparsam böyle tutsam. Bu benim saçımdır diyebilir miyim? Evet. Derim değil mi? Saçımı tıraş ettim derken bütün saç tellerimi de kastedebilir miyim? Evet. Ha, o zaman nasıl yapacağız? Diyoruz ki tekil bir kelime isim tamlaması olarak gelirse yani Allah'ın ismi diyoruz değil mi? Şimdi bu Allah muayyen bir isim doğru değil mi arkadaşlar? Bu Allah Allah'ın özel isimlerinden birisi, Bu muayyen bir zat yani Allah'ın kendisi. Tekil bir isim. Bakın bunu kim? Kur'an'ı anlamada temel esaslar. Kim yazmıştır bunu? Şehzadi. Nereden çıktı? Kur'an bayanından. İşte bu verdiği kaidelerden bir tanesi de bu. Ve bu ittifak edilmiş hemen hemen meşhur muteber alimlerin çoğu tarafından ittifak edilmiş bir kaydedir. Bunda hiçbir şüphe yok. Tamam Bakın tekil bir yani buradaki isim kelimesinin çoğulu nedir arkadaşlar? Esma. Esma. Allah, biz bir esma illah mi diyor, bismillah mı diyor. Tekil mi kullanıyor, çoğul mu? Tekil. Ama biz ne diyoruz? Allah'ın bütün isimleriyle bağışlıyorum demektir. Bu neden? Çünkü tekil bir kelime, müfret bir kelime diyelim bunu. Muayyen bir şeye izafe edilirse, isim tamlaması olarak gelirse bu ne ifade eder? Umum ifade eder, genellilik. Buna şimdi Kur'an'dan örnek verelim, bakın. Hmm? Kaydeyi bir daha alalım. Müfret bir kelime. Muayyen bir şeye izafe olunursa yani isim tamlaması olarak gelirse isim tamlaması cümlesini kim kuracak? Kurun bakayım isim tamlaması. Ben bir tane kurayım devamını getireyim. Kapının kolu. Kalemin ucu. Ahmetin. Kalemin ucu. Ahmet'in? Kalem. He? Ahmet'in kalem. Ahmetin. Şimdi diyoruz ki Ahmet'in serveti. Ahmet'in belki servetleri var. Ahmet'in serveti dediğim gibi bütün serveti giriyor mu içine? Giriyor. Evet. Müfret, muayyene izafe olunursa isim tamlaması olarak ne ifade eder? Umum ifade eder. İşte bu şu Kur'an'daki şu işkali çözüyor. Bakın, e, ayet numarasını da e, size vereyim arkadaşlar. Hatırlarsam veya görürsem notlarım arasında. Ne hatırlıyorum ne de görüyorum numarasını. Ama İbrahim suresi olacak. Ama ayet kaç? Neyse önemli değil. Şimdi yazıyorum. E, Tabi e, burayı anla, anlamayan var mı? Ondan sonra geçeyim. Anlamayan var mı? Tamam. İn teuddu bakın teuddu nimet Allah'ı yazın İbrahim 34 nimet Allah'ı ne? La tuhsuha. La tuhsu. La tuh su ha. Şimdi bakın. Şimdi arkadaşlar bu nimet nedir? Tekil bir kelime. Nimet. Nimet bildiğimiz nimet. Şimdi bunun çoğulu nedir? Nimetler. Şimdi ne diyor diyor ki siz Allah'ın nimetini saymaya kalkarsanız sayamazsınız. Halbuki ne? Nimetleri. Bir insan gelse dese ki ya sen Allah'ın nimetlerini sayamazsın demeyeceksin. Ne, ne diyeceksin? Allah'ın nimeti. Bir tane nimeti. Ya bir tane nimet olsa ne, neden Allah sonunda desin ki sayamazsınız? Zaten bir. Anladık mı? Şimdi burada nimet kelimesi kime tamlanmış, isim var Allah'a. Tekil bir kelime ama buna rağmen ne kastediyor? Bütün nimetleri. O yüzden Allah sonunda da teyhiden ne diyor? La tuhsuha. Onu sayamazsınız. Halbuki bir nimet olsa burada yani Allah'ın bir nimetini sayamazsın diye böyle bir saçma bir şey olmaz zaten. Tamam. Bakın burada ve buna benzer Kur'an'da daha bir sürü örnek var. Sünnette de bir sürü örnek var. O yüzden Abdurrahman Es-Sadi Kur'an'ı anlamada temel esaslar kitabının allah Alem ilk Kaidelerinden olacak. Tam hatırlamıyorum. Ne diyor? Müfred muayyene izafe olursa ne ifade eder? Umum, Umum ifade eder. Tamam. Allah'ın nimetini saymaya kalkarsanız diyor ki bir nimet nasıl sayamayacağım ki ben ya Allah'ın nimetini? Zaten Allah bir tane nimet diyor. Yani nimetlerini. Tekil geldiği halde muayyene izafe olduğu için ne ifade etmiştir burada? Umum izafe etmiştir arkadaşlar. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim de. Daha bize geriye kalan ne arkadaşlar? Rahman ve Rahim doğru mu? Şimdi Rahman ve Rahim'e geçip kısaca işleyelim. Bitirmeye çalışalım. Evet arkadaşlar Rahman tam orijinal yazılışını yazıyorum. Rahman veya şu şeyleri de çıkaralım ki anlaşılsın diye elif lamları çıkaralım. Rahman Rahim Şimdi Rahman ve Rahim Allah'ın iki özel ismidir. Tamam. Bakın arkadaşlar nereden alınmış? Şuraya yazayım. Rahi, şu daha, mim. Rahime kökünden almıştır. Bunların kökü gelmek, şey geliyorlar kök neydi? Gel. Değil mi? Öyle dedik. Bunun da kökü var. Şimdi bu Rahman ve Rahim'in ortak kökü var. İkisi de rahmet eden demek. Türkçe karşılığı. Ama aralarında fark var arkadaşlar. Aralarında ne var? Fark var. Birinci fark nedir arkadaşlar? Birinci fark. Şimdi şöyle yapalım. Birinci farktan öte şöyle yapalım. Diyelim ki arasında fark var. Nedir bu fark? Rahman ismi Allah'ın Rahman ismi Rahim isminden daha nedir? Daha mübalağalıdır. Daha kuşatıcı mübalağalıdır. Daha büyük bir mana içerir. Diyoruz ki delil iki delilimiz var arkadaşlar. Rahman'ın Rahim'den daha mübalağalı olduğuna dair iki delilimiz var. Daha farklı şeyler de söylenebilir. Birincisi, bakın arkadaşlar, Rahman kelimesi faalan babındandır. Bakın, bir kelime düşünün. İlk harfinin harekesi, bak şu çizgilerin hepsini bir harf düşünün, tamam. İlk harekesi, hareke nedir biliyorsunuz, üzerindeki işaretler üstün, esre falan. İlk harekesi üstün, ikinci harekesi cezim, tamam diyelim. Üçüncü harekesi yine üstün. Bir de e, sonunda Elif ve Nun var. Böyle bir kelime gördüğünüz zaman bu ne ifade eder biliyor musun arkadaşlar? Mübalağa, Mübalağa ifade eder. Evet. Mesela bunu bak en böyle Kur'an'dan Arapça bilmeyen Kur'an-ı Kerim okuyamayan var mı? Önce onu tespit edelim. Tamam. Kur'an-ı Kerim oku okumayan yok sayılır. Bir tane arkadaş sadece. Tamam. Şimdi en az bilen... Kim ha hakikaten samimi olarak ben çok az biliyorum diyor. Tamam bak şimdi o Ahi'ye işleteceğiz anlayacak. Bak şimdi akıcım, burada bu G'in harfidir. Tamam. Bu da Dat harfidir. Bu da B harfi. Diyoruz ki bak G-di-be. Ga gadibe tamam. okudum mu burayı okuyabiliyorsun Gadibe. Gadibe ne demek? Kızdı. Kızdı. Bak şimdi Ahi. Sen şunları bakarak buraya yerleştireceksin. Bir kelime çıkacak ortaya. Şimdi bak gadibe kızdı demek. Tamam. Şimdi bak şu kelimenin ilk harfini alalım. Bu kelimenin yani gadibe kelimesindeki gayn harfinin üstünü buradaki kayde uyuyor mu? Yani üstteki nedir üstün mü? Gadibe'deki gayn da üstün mü? Üstün. Muvafakat etti mi? Etti tamam. Burada hiçbir sorunumuz yok. Hiç gayna dokunmuyoruz. Şimdi ikinci harfine geliyoruz. Bunların hepsini harf düşünün dedik ya. Bu gadibe'deki dat harfinin Harekesi ney? Esre, Esre. Ebru ney? Cezim Peki uydu mu? Uymadı Şimdi e, gadibeyi bu kalıba uyduracağız ya Silelim şimdi bunu Ne olmuş olur? gadibe. Doğru mu? Gadbe. Peki Gadbe'deki B harfi üstteki üstüne uydu mu? Uydu Ne oldu? Gadbe oldu doğru Hala aynı Doğru mu? Şimdi, B'den sonra Elif var mı? Var. He? Yok. Yok. Şey, Yok. Uyduralım, ne olalım? Elifi koyalım. Ne oldu? Var. Gadba oldu. Nun, nun da istiyor, var mı? Yok. Nun'un da ekleyelim, ne oldu? Gadban, Rahman, Faalan. Bakın şimdi. İşte herhangi bir kelimeyi bu kalıba döndürdüğün zaman Arap dilinde mübalağa ifade eder. Mesela bir insan geldi diyor ki, Gadibe, bu adam Gadibe kızdı. Çok kızdı demen için ne yapman lazım? O gadi bey var ya ilk başta yazdığımızı. Bu kalıba uydurursan çok kızdı demiş olursun. Diyorsun ki bu adam gadibe kızdı. Diyorsun ki bu adam gad yani kızmaktan patladı. Mesela diyorsun ki şebia. Şebia ne demek aخي? Doydu. Doydu. Çok doydu, doymaktan karnı patladı. Ne diyeceğiz? <gülüyor> Şeb'an. Kesle. Kes kesel'den geliyor. Keseleni? Tembel. Tembel olmak. Ne getiriyoruz? Keslen. Anladın mı? Buna ne diyoruz arkadaşlar? Faalan kalıbı. Bakın faalan. Şöyle yapıyoruz. Faalan. Faalan kalıbında olan her kelime Arap dilinde ne ifade eder? Mübala ifade eder. Şimdi Rahman faalan, açan mel'an, şeb'an, cev'an. Bakın hepsi ne? Mübala ifade ediyor. Şimdi ee, bir tane kelime bulalım Eyüpçüm. Bir tane kelime bulalım. He? Darabe dövdü. Darabe dövdü. Hadi diyelim çok vuran, hızlı, şiddetli vuranı uyduralım. Şimdi darabe ne? Darabe vurdu. Uydur e, Muhammed abi kelimeyi. Darba. Tamam ne? Yani çok şiddetli vuran, aşırı vuran gibilerinden. Buraya kadar anladık. Şimdi Rah Rahman da buna uyuyor arkadaşlar. Tamam. Bakıyoruz. Şimdi Rahman'a bakalım. Rahman. Tamam bu kalıba ilk uymuş mu ilk harfinin harekesi? Uymuş. İkincisi uymuş. Değil mi? Üçüncüsü bakın uyumuş. Dördüncü elif bu elife uymuş. Nun bu nun'a ne olmuş? Uymuş. Tamam. Buraya kadar anladık. Bu birinci sebebimiz Allah'ın isminin o zaman müellif burada ne diyor? Tamamlayın. Kim tamamlayacak? Sonu gelmiyor işte. Müellif'in cümlesini bile kuramıyoruz daha. Tamam. Yani Allah'ın o, o Rahman olan Allah'ın, o rahmeti çok geniş olan Allah'ın ismiyle, bütün isimleriyle sadece ondan ve ona haskılarak vesaire vesaire böyle cümle devam ediyor mü el Alimlerin. Tamam? Şimdi bakın, birinci sebep bu. İkinci sebep ne arkadaşlar? Diyoruz ki Rahime rah, rah, Rahman tekrar yazalım buraya Rahman. Değil mi? ney Rahim. Ne dedik? Rahman Rahim'den daha mübalaalı. Neden? Çünkü Rahman kalıbı faalan kalıbından. Faalan kalıbı da ne ifade eder? Es-si'atu vel-imtila. Dolmak ve genişlik ifade eder. Faalan kalıplarının hepsi. O yüzden Rahman Rahim'den daha mübalaalıdır. İkinci sebebi de ne? Bu Rahman ve Rahim hangi kökten alınmıştır arkadaşlar? Rahim. Rahime. Hemen yazalım Rahime'yi. Rahime. Şimdi eğer iki kelimenin kökü aynıysa Rahman ve Rahim'in kökü aynı değil mi? Neydi bu kök? Rahime. İki kelimenin kökü aynıysa ve o köke hangisi, o kökün üzerine hangi kelimeden daha çok harf eklenmişse, hangi harf daha çok eklenmişse o mübalağa ifade eder. Bakın şimdi arkadaşlar. Şimdi şu Rahman'a bakın. Bir daha i̇ki şimdi iki kelime aynı kökten alınmışsa, şöyle biraz daha böyle indirgeyerek anlatayım, anlayacağınız şekilde. İki kelime varsa ve iki kelimenin kökü aynıysa o iki kelimeden o kök üzerine hangisine daha o iki kelimeden o kök üzerine hangisi daha çok hangisinde daha çok harf eklenmişse kelime harf eklenmiş o daha çok mübalağa ifade eder. Bakın şimdi şöyle anlayabiliriz. Şimdi Rahman kelimesi arkadaşlar. Şimdi bakın Rahman kelimesinden şu kökleri çıkaralım kök harflerini. Hepiniz buraya bakın. Şimdi R'yi çıkaralım. Ne kaldı geriye? Man kaldı değil mi? Man reyi attık. Köplerini atıyoruz. H'yi dağıt. Şey, e, H'yi dağıtalım. Ne kaldı? Kim okuyacak? Man. Doğru mu? Mimi dağıt. Mimi dağıt ne kaldı? An. Doğru mu? Kaç tane eklenmiş o zaman? İki tane, i̇ki tane eklenmiş. Yazıyoruz iki. Şimdi buradan Rahime'den çıkaralım. Rahim'den harfleri çıkalım. Rahim'den R'yi çıkardık. Ne kaldı? H'yim. Değil mi? H'yi He, çıkaralım. Ne, ne kaldı? Yiyeyim. M'yi çıkar. Ne kaldı? Y. y kaldı. Bir. İki bir önde Rahman. Anladık mı? Eğer bir iki kelimenin kökü aynıysa ve bu köklere e, bir şeyler eklenmiş de iki ayrı ke kelime ortaya çıkmışsa hangisi hangi kelimeye daha çok harf eklenmişse? O mübale mübare ifade eder. Mesela İbn-i Hüseyin bunu birçok eserinde belirtir. Bunlardan bir tanesi de Beykuniye şerhi. Bu da nedir? Manası ziyâdetül mebne tedullu ala ziyadetil mana. Binayının yani bina edilen şeyin çokluğu manadaki çokluğa ifade, manadaki çokluğa ifade eder. Bina edilen şeyin çokluğu manadaki çokluğa ne yapar arkadaşlar? Delalet eder. Burayı anladık. Evet arkadaşlar hemen dersi burada da bitiriyoruz. Şimdi şöyle bir şey var. Peki Rahman manası arasındaki ne fark var? Şu, şu türlü şeyler var. İşte Rahman herkese, herkesi kapsar. Birinci görüş budur. Rahim ise ahirette müminlere hastır. E veya ne deniyor? E i̇şte hayır öyle değildir. Rahman zatı sıfata delalet eder. E Rahim de fiili sıfata delalet eder. Ben daha şu saatime kadar kendi nefsim için, için söylüyorum. Bu konunun işinden çıkamadım tabi sayısıyla kendimi de parçaladım. Ben çıkamadım. İşin içinde anlayamadım şu ana kadar. Buradaki ihtilaf hangisi raci hangisi şey. Kendi kalbim bir yere mutmain olmadı. Çok aşırı derecede tafsilatlı bir konu. O yüzden kat'i olarak şöyle demeyin. En azından şunu söylüyorum. Rahman işte bütün herkese e, kapsar. Rahim ise müminlere hastır falan. Bu öyle çok e, kat'i bir tercih sonuç değildir. Bu ihtilaflıdır. E, i̇nşallah ileride... Yani daha farklı sonuçlara varırsak, bahsiniz olursa, kalbiniz mayın olsa onu da paylaşırım. Alimler ne diyor. Alimlere baktım Hüseyin farklı söylüyor. E, İbni Kayyım'a yakın söylüyor. Bazıları onu reddediyor. Ala kulli hal mevzu çok uzuyor. Bazıları bu İbni Kayyım'ın şazı diyorlar vesaire. Mevzu çok uzuyor. O, o yüzden buraya girmiyoruz. Dersi burada bitiriyoruz. Allah'u alim ve sallallahu ala Muhammedin ve aleyhüsah